Bir yolculuğa çıktık beraberce. Bugün de inşallah bu yolculuğun sekizinci dersini yapacağız. Onlar bizlere birer emanet, Allah'ın büyük nimetleri. Emanet ve nimet oldukları için de bizim onlara karşı sorumluluğumuz biraz daha fazla. Her nimet külfetiyle geldiği için... Allah o nimeti verdiği insanlardan külfet adına da bir şeyler yükleyerek sırtlarına ona karşılık bir şeyler ister bizden. Zaten bizim derdimiz de nübüvvet medresesinde bu işin nasıl olduğunu öğrenerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde büyük bir sermaye olan bizler için, büyük bir nimet olan bizler için evlatlarımızı ...kendilerimize birer salih amel kılmak. İnşallah derdimiz o, Allah bu dertten bizi geri koymasın ve evlatlarımızı inşallah arzuladığımız ki arzularımız inşallah Rabbimizin istediğine uygundur. O şekilde yetiştirme adına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu alanda söylediklerini anlamaya çalışıyoruz. Geçmiş yedi derste aslında çok önemli şeyler vardı. Bazı mesajlar üzerinde biraz yoğun durulması gerekirdi. Ama bu kadar ancak hepsini burada anlatmaya elbette ki güç de yetmez, zaman da yetmez. Biraz buradan alındıkları alındıklarınızın üzerinden sizler inşallah derinlemesine, başka kaynaklara da müracaat ederek, meselenin farklı boyutlarını da biraz tefekkür ederek, Biraz da güncelleyerek zaten derdimiz biraz da o olmalı. Oradaki o mesajların hayatta aktarılması ve güncellenmesi noktasında problemler yaşıyoruz. Bunları da dikkate alarak inşallah biraz daha farklı bir biçimde istifadeye vesile olması en büyük arzumuz. Bugün ise asıl konumuz o çocuk terbiyesi içerisinde özel bir mevzu olarak ...kız çocuklarının terbiyesi. Neden böyle bir mevzuya ihtiyaç duyuluyor? Çünkü nübüvvet medresesinde de çocuk terbiyesi anlatılırken... ...kız çocuklarına ait olan bahis... ...Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin mübarek lisanında da özeldir. Evet, genel itibariyle Efendimiz erkek çocuklarına ayırmadan... Çocuk terbiyesi konusunda bazı şeyler söyledi, değer ve kıymetini söylediği, bunların yetiştirilme usulüne dair bir şeyler söyledi ama biz Efendimiz'in beyanlarını ortaya şöyle tam anlamıyla koyduğumuz zaman şunu çok iyi görüyoruz ki çocuk terbiyesi konusunda genel olarak söylediklerinin yanında Efendimiz'in özel beyanları var mesele kız olunca. Kız çocuğu konusu nübüvvet medresesinin özel bir dersi olduğu için bugün bizim de konumuz o oldu. Çünkü zaten oradan almaya çalışıyoruz alacağımız ilkeleri. Peki neden nübüvvet medresesinde kız çocuğu özel bir dersin konusudur? Acaba özel bir dersin konusu olması o gün nüzül coğrafyası dediğimiz Kur'an'ın neşet ettiği coğrafya siyerin ayaklarının bulunduğu coğrafyada kızlara ait bazı olumsuz tablolardan mı kaynaklanıyor? Evet böyle bir şey var. Bu zaten Kur'an'ın da konusudur. Açın mesela Nahl suresini. Oradan ayet okuyacaksınız. O ayette birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzünün nasıl kas katı kesildiğini ve sonrasında telaşlandığını, utana utana o lekeyi Haşa leke değil ama öyle görüyor cahili insanı o lekeyi taşıması gerektiğini mi? Yoksa o lekeden kurtulma adına adım atarak onu toprağa gömmesi gerektiğini mi söylüyor? Yine tekvir süresinde o kız çocuğuna hangi suçtan dolayı soru, öldürüldüğü sorulacağının haberi söyleniyor. Dolayısıyla kız çocuklarının diri diri toprağa gömülme meselesi Sadece rivayetlerin anlattığı bir şey değil bizim bugün okuduğumuz çerçevede. Ya nedir? Kur'an'ın bir konusudur. Kur'an anlatıyor, Kur'an söylüyor ve bize bu konuda bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde ele almamızı beyan ediyor. Allah'ın kelamında mesele böyle anlatılırken ve vesselam efendimizin beyanlarına bakın. O beyanlarda da kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi noktasında meseller okuyacaksınız. Mesela Sasa el Naciye isimli meşhur Arap şairi Ferazdak'ın da dedesi olan o büyük insan Müslüman olduğu zaman Resulullah'ın huzuruna geliyor ve ona şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor ben cahiliye döneminde 360 tane kızı Gömülmek üzereyken kurtardım. Babaları göm onları gömmeye götürüyorlar. Haberdar oluyor bu insan. Gidiyor babalarına yalvarıyor, yakarıyor. ikna etmeye çalışıyor. İkna olurlarsa ne ala olmazlarsa sana bir deve vereyim, bir koyun vereyim diyor. Ne olur onu bırak diyor. Ben onun bakımını üstlenirim diyor. Bir şeyler söylüyor ve ikna ediyor. 360 tane kızı böyle kurtardığını söylüyor. Efendimiz'e sorduğu soru şudur aslında Sasa el-Naciye'nin belki o Naciye de yaptığı işten dolayı ona verilmiş bir künyedir. Bilemiyoruz ama isminin böyle olduğu geçiyor bizim kaynaklarımızda. Ya Allah bunu yaptığım zaman ben cahiliye dönemindeydim yani iman etmemiştim daha. iman etmememe rağmen böyle bir hayır yapmamdan dolayı Allah'tan bir ecir var mı? Ne söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Elbette ki var diyor. Belki de sen onun sayesinde iman ettin. Yani o hayır sana hidayet olarak geldi. Allah'ın sana hidayeti nasip etmesi attığın o adımdan dolayıdır. Adını kaynakların söylemediği böyle olaylarda pek isim söylenmiyor. Ama temim oğullarından olduğu söylenen bir kadın da bir erkek de affedersiniz bir baba yani Efendimiz ve vesselama gelerek şunu söylüyor Ya Resulallah diyor kendi ellerimle 14 tane kız çocuğumu gömdüm bunun için ne yapabilirim diyor ve vesselam Efendimiz İslam'dan önce yapılan bu şeyden dolayı sorumluluk olmadığını söylüyor iman etmediğin için böyle bir Olayın Allah katındaki kötülüğünü bilmediğin için yapacak bir şey yok. Sen bundan sonra hayatında hayırları çoğalt diyerek ona işarette bulunuyor. Yani hayırların çoğaltılması konusunda onu teşvikte teşvik ediyor. Yine bir rivayet okuyoruz bakın biz. Darimi'de geçen bir rivayet ki aynı rivayet aslında Ahmet bin Hamber'in müsnedinde de biraz farklı bir biçimde anlatılır. Olayı bize anlatan sahabi efendimiz diyor ki zatın biri geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzurunda cahiliye günlerine ait bir şey anlattı. Dedi ki ya Resulallah biz cahiliyede şöyle şöyle insanlardık. Çocukları kendi ellerimizle gömerdik. Benim bir kızım vardı. O kızım yürüyecek yaşa geldiği zaman elinden tuttum ve Mekke'nin dışındaki bir çukura doğru götürdüm oraya doğru götürdüğüm zaman kızım benimle yolda oyalanarak oynayarak güle oynaya geldi ne gelecek başına belli değildi ama başka rivayetlerde biraz daha ayrıntı var genelde öldürülen çocuklar hadi dayıya gidelim diyerek alınıp götürülürdü o rivayette o yok ama bu çocuk da alınıp babasıyla götürülüyor ve babası anlatıyor. O çukurun başına getirdiğim zaman ya Resulallah o çocuğu oraya attığım zaman çocuk ya ebeti ya ebeti dedi. Ey babacığım ey babacığım dedi ama ben onun sesini dinlemeden toprağı onun üzerine doğru devirdim. Bunu söylerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne halde biliyor musunuz? gözlerinden yaşlar boşanıyor sahabe Resulullah'ı o halde görünce sus diyorlar sus baksana Resulullah'a ne ale soktun Allah Resulü diyor ki adamı bırakın adam kendi başından geçeni anlatıyor ve Resulullah bir daha ona soruyor nasıl yaptın diyor anlat bir daha bir daha anlatıyor olayı aktaran ravi yine bize naklediyor vallahi diyor Kaldırdım başımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Sakalının üzerinden damla damla gözyaşının aşağıya doğru süzüldüğünü gördüm. Adam anlatacağını anlattıktan sonra dedi ki ne yapabilirim ya Resulallah bundan sonra? Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynısını ona da söyledi. Bundan sonra hayatındaki hayırları çoğalt hayırları çoğalt inşallah kefaret olur diyerek hayıra teşvik ettirdi. Böyle hadiseler var onlarcasını okuyoruz onlarcasını dinliyoruz. Peki cahiliye arabı neden bunu yapıyor? Bir tane sebebi yok aslında asil olanlar soylu olanlar çok fazla yapmıyorlar. Genelde kız çocuklarını yük olarak algıladıkları için bu adımı attıklarını görüyoruz biz. Büyüyünce ne olacak? Babaya yük, aileye yük, bize bir şeref kazandırmayacak. Hele çirkinse kimse almazsa kalacak evde başımıza iş. Yani her şekliyle işin bir yönüyle maddi yönüne dayandırarak bu manada kendilerine yük olarak gördüklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Ama asil ve soylu olanlar mesela Özellikle Mekke'de o bilinen ailelerde bunu göremiyoruz. Biraz daha farklı ailelerde bu uygulama daha fazladır. Aileye bir baskın düzenlenir. Karşı taraf gelir kızlarımızı esir olarak alır. Onları götürür köle pazarlarında satarlar. Köle pazarlarında satarlarsa ailemizin şerefine leke sürülür gibi çok basit. Ama ne yazık ki insanların dikkat ettikleri, dikkat ettiklerini zannettikleri bazı meseleler üzerinden çocuklarını diri diri gömüyorlar. Kur'an'a girdiğine göre bu mesele çok rahat bir biçimde aziz kardeşlerim şunu anlayabiliriz. Demek ki bu mesele bitmeyecek. Belki maddi katliam, belki manevi ama bir şekliyle çocukların öldürülmesi, Hele hele kız çocuklarının öldürülmesi devam edecek. Allah aşkına şöyle bir araştırın internette bu kürtaj denilen belanın nasıl neticelere sebep olduğunu ayetin ne kadar canlı olduğunu görürsünüz. Şöyle dıştan bakın manzaraya ve manzarada çocuklarımızın istikbali diyerek istikbal noktasında sadece dünyevi hedef belirlenerek atılan adımları görün. Ayetlerin ne kadar canlı olduğunu göreceksiniz. Biz tarihte olmuş bitmiş bir hadiseyi konuşmuyoruz. Canlı bir hadiseyi konuşuyoruz. Her mesele böyledir bu mesele de böyledir. Böyle olduğu için zaten bugün aslında kız çocuklarının terbiyesi meselesi biraz daha bizim için önem kazanıyor. Efendimiz ve vesselamın bu manadaki beyanları çerçevesinde bize yüklenen sorumluluk karşısında da verilen değer alacağımız mükafat onun karşısında da ödememiz gereken sorumluluğun ne olduğunu kavrayarak yürüdüğümüz zaman nebevi medresenin bu manadaki sesini duymaya çalışacağız Allah gerçek manada anlayıp gereklerini yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin bazı hadisler aktarmak istiyorum arkadaşlar sizlere Üzerinde de biraz bazı şeyleri söyleyeceğim size ve sözün bir noktaya doğru gitmesine sebep olacağım. Çünkü oradan asıl alacağımız mesajlar var. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de, Müslim'de ve daha onlarca hadis kitabında geçen bir beyanında ne diyor? Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa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 Meseleye birkaç çerçeveden bakmamız lazım burada meseleyi anlayabilmemiz için. Öncelikle ne öğrendik? Kız çocukları cehennem siperidir Allah'ın izniyle. Zaten dersimizin serlevhası neydi? Cehennem siperi ve cennet vesilesi. Cennet vesilesi beyanı da aleyhissalatü vesselam efendimizin bir beyanıdır. Cehennem siperi olduğunu öğrendik ama buradan... Bir şey daha öğrendik. Her kim bu sorumlulukları yerine getirirse kazanacağı ödül böyledir. Bu iki. Üçüncü mesaj bakın neler öğreniyormuşuz. Sıkıntıya uğrarsa ne demek bu? Sıkıntısı var arkadaş bunu bil. Kız çocuğu erkek gibi değil. Sıkıntıları olduğu için... Efendimizin dilinde özel bir yerde özel bir beyana tabi olması özel bir beyanla açıklanması işte bundan dolayıdır. Anaya babaya yüktür yük olması cahiliye arabının anladığı şekliyle değil şöyle düzelteyim o kelimeyi derttir doğumundan evlenene kadar kız anaya babaya derttir. Evlendikten sonra da ana baba vefat edene kadar kız çocuğu onun yüreğinde kapanmayan bir sızıdır. Her daim böyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kız babasıdır. Dört tane kızı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Zaten Mekke sokaklarında yürürken nasıl yürüyor Efendimiz? O cahiliye Arabının zihniyetine inat ben kızların babasıyım diyerek yürüyor bir iftihar nişanesi olarak bunu söylüyor ve bunu söylerken de kızlarına karşı ilgisi alakası biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim bambaşka boyutta bunları neden yapıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluğunun bir gereği olarak yapıyor bu manada uygulamayı bizlerin nazarına vermek için yapıyor kızların tabiatından kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı yapıyor başka sebepler de var İşte burada biz bu nebevi beyan çerçevesinde anlamamız gereken temel bir hakikat var ki kız çocuğu derdi bitmeyen bir derttir kız çocuğu kapanmayan bir yürek yarasıdır Hadisi bize nakleden Ayşe annemiz. Bu hadisi ne üzerine naklediyor biliyor musunuz? Efendimiz'e anlatıyor. Biz onun lisanından öyle öğreniyoruz. diyoruz Diyor ki ya Rasulallah bir kadın geldi. İki elinde de iki tane kız çocuğu vardı. Benden de Allah için bir sadaka istedi. Evde de verecek bir şey yok. Tek bir tane hurma vardı. Ben de o hurmayı verdim. O kadın... Hurmayı ikiye ayırdı yarısını bir kıza verdi yarısını diğer kızına verdi. Ve kendisi tatmadan o hurmayı onlara yedirerek götürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Ayşe anamızdan o tabloyu dinledikten sonra bu sözü söylüyor. Orada çekilen sıkıntının sonrasında elde edilecek mükafatının ne olduğunu beyan etme adına. Başka beyanlar da var onlardan da bahsedeceğim şimdi. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Burada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sayı verecek. Diyecek ki kim üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa o kişi için cennet vardır. Cehennem siperi cennet vesilesi cennet vesilesi olduğunu buradan öğrendik 3 tane kız çocuğu olur onları yetiştirir güzel terbiye eder evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa karşılığı cennet Ahmet bin Hanbel'de buna benzer bir hadis Cabir İbni Abdullah'ın lisanıyla bize aktarılır Efendimiz bu hadisi naklediyor bu hadisi beyan ediyor o anda ashabdan biri kalkıyor diyor ki ya Resulallah ya iki kız çocuğu olana ne dersin? Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki onun içinde hüküm aynıdır. Hevasından ve hevesinden konuşmayan peygamberin buradaki bu beyanı Haşa yüz binlerce kez haşa ama mesela anlaşılsın diye söyleyeyim. Öylesine insanları cennete gönderme adına ya da sadece teşvik olması adına söylediği bir şey değildir. Peygamber aleyhisselamın böyle bir yetkisi yok. Allah ona onu söylemedikçe hatırlayın Osman bin Mazun'un cenazesini orada Efendimiz gözyaşı dökerken hanımı Efendimizin çok üzüldüğünü gördüğü zaman Kuş oldu cennete uçtu dediği anda sallallahu aleyhi ve sellem gözündeki yaşı silecek. Sen nereden biliyorsun onun kuş olup cennete uçtuğunu? Ben Allah'ın peygamberiyim onun cennete gidip gitmediğini bilmiyorum. Sen nasıl böyle bir şey söylersin deyip o hanımı ki o hanımı çok severdi Efendimiz uyarıyor. Ne anlıyoruz buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meselede cennet müjdesi adına bir şey konuşmuşsa eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin akıbeti hakkında cehennemliktir demişse bu bilgi mutlak manada Allah'tandır Allah ona bildirir o da beyan eder. Eğer Allah bildirmese böyle bir şey söylemez peygamberimiz ve böyle bir şey söylendiği zaman yani biri eğer haddini aşar da bu manada bir şey söylerse de ona da uyarısı olur işte biraz önce aktardığım gibi. Buradaki beyanı şöyle anlamayın üç tane kız biri dedi ki iki tane sana da olsun. Hayır böyle değil Allah söylettiriyor ona o da beyan ediyor. Meseleyi üçten ikiye indirgemesi indirmesi yine meselenin ağırlığını beyan etme saadetindedir bu iş zor zor olduğu için iki tane bile olsa karşılığı cennettir zaten onu biz tersinden de anlarız cehenneme de siperdir inşallah İşte sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki bu beyanlarını bu çerçevede anlamalıyız ki mesele biraz daha bizim zihin dünyamızda doğru bir yerde otursun buradan şunu anlıyoruz her nimetin bir külfeti var nimetin değeri arttıkça burada da orantılı bir biçimde külfet artar yani nimet ne kadar kıymet kazanırsa imtihanının şiddetinin de o kadar artacağını hiçbir zaman unutmayın. O halde burada babaların önüne konulmuş bir hedef var kız çocuğunun yetiştirilmesi nasıl yetiştirilecek? nasıl yetiştirilirse gerçek manada yetiştirmiş olacak nasıl yetiştirirse bu müjdeye nail olacak aslında cevap belli efendimizin beyanlarında nasıl saliha bir kadın olarak eğer bir baba özellikle bakın baba çerçevesinden konuşuyoruz çünkü hatırlayın geçmiş dersleri terbiye öncelikli ve evveli, evveliyat olarak babanın yükümlülüğüdür bir baba saliha bir biçimde kızını yetiştirirse alacağı karşılık budur. Peki benim aziz kardeşlerim saliha kadın kimdir? Soru bu. Madem karşılık bu bizim burada tespit etmemiz gereken bu. Kimdir diye soralım aklımıza şunlar geliyor. Çok namaz kılan, gecelerini ibadetle geçiren, İlim yolunda olan hanımların affına sığınarak bir şey söyleyeceğim. Hiçbir hocayı boş bırakmadan o hocadan o hocaya bütün sohbetleri dolaşan, bütün her tarafta eli ayağı bulunan bir şekliyle bu manada mücadele ettiğini zannederek mücadele sahasında bir şeyler yaptığını varsayarak adımlar atan haşa küçülmek için demiyorum ama bir şeyi nazara vermek için söylüyorum İlim noktasında gayret eden bunlar övülen şeyler bunlar yerilen şeyler değil bunlar mı acaba saliha kadın tanım bize bırakılsa biz kendimize göre bir şeyler söyleriz ama bize bırakılmıyor bize bırakılmamasına rağmen biz orayı kendimiz doldurmaya çalışıyoruz Bakın İslam'ın sözlüğüne, İslam çok ibadet eden kadına abide diyor, oruçları çok olan kadına saime diyor, geceleri kıyamda olan kadına kaime diyor, ilim yolunda talebe olan kadına talibe diyor, o talibelere muallimlik yapan, öğretmenlik yapan kadına muallime diyor seviye kazandı fıkıh öğretecek kadar bir seviye elde etti ona fakih ediyor uzatın gitsin mücadele sahasını boş bırakmayan kadına mücahide diyor bunların yeri başka evet bunların da salihlikle alakası var ama salih kadın der demez aklımıza ilk gelecek olan şeyler bunlar değil peki öylese nedir aziz kardeşlerim gelin Allah'ın kitabından okuyalım Allah'ın kitabı söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan ediyor. Nisa suresi 34. ayet. Kızacaklar şimdi kız, hanımlarımız bu ayetlere. Zaten onlar kızmasınlar diye son yıllarda yazılan meallere bakın. Bu ayetlerin mealleri bir gariptir. Ama şöyle bir Elmallı Hamdi yazıra bakın. Ömer Nasuhi Bilmen'e bakın. Hasan Basri çantaya bakın. Orada biraz daha farklı göreceksiniz. Siz de kıyaslayın son yazılanlarla önceki yazılanları bir kıyaslayarak hangisinin doğru olduğuna siz bakın ericalu er kavvamune alellise erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler kavvam kelimesini nereye çekerseniz çekin ister farklı gözetleyici deyin şunu deyin bunu deyin ne derseniz deyin ama asıl manası budur Bima fadıl Allahu bağduhum alabat çünkü Allah birini yani erkeği diğerine üstün kılmıştır. Bu da başka şekillerde tercüme edilir. O üstünlüğün gerekçeleri tefsirlerde var ama bir tanesini Kur'an söyleyecek. Ve bimə en fakuminen valihim çünkü o erkekler mallarından onlara infak ederler ne dedi Rabbimiz nafaka meselesini yani sorumluluğu evin geçimini bizatihi erkeğin üzerine yükledi zaten burada üstünlük de haşa farklı bu anada anlaşılmasın buradaki üstünlük sorumlulukla alakalı bir şeydir Zaten miras meselesinde, imamet meselesinde, cihat hükümlülüğünde ve daha başka meselelerde erkekle kadından aynı şeyler beklenmez onu beyan ediyor. Asıl bizim için bugün konumuz olduğu için önemli olan noktaya gelelim. Fes salihatu qanitatun. saliha kadınlar kimlermiş? İtaatkar olanlarmış. Öyle diyor Allah'ın kitabı ama siz tat kelimesine başka anlam yüklerseniz bilmem. Sözlüklere bakın, farklı anlamlara bakın göreceksiniz. Saliha kadınlar itaatkar olanlardır. Hafizatun lil gaybi <gülüyor> bime hafizallahu Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri Kocalarının bulunmadığı zamanlarda da o gayb kelimesi o. Kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Ayet devam ediyor. Şimdi burada özellikle bizim konumuzun mevzusu olduğu için saliha kadının tanımını Rabbimiz Nisa suresindeki ayette böyle veriyor. İki temel kavram var burada. Allah'ın kitabına salihah kadın kimdir diye sorduğunuz zaman itaatkar, ve iffetli olan şimdi zor bunları konuşmak yani itaat meselesini gündemimizden tamamen çıkarmışız eşitliğin konuşulması gereken bir yerde bu kadar modernizmin baskısı altında olduğumuz bir zeminde bu tarz şeyleri konuşmaya korkar hale geldi insanlar ama böyle olmadığı için halimiz böyle İnanın bu itaat meselesi Allah'ın kitabında vaz edildiği gibi ve efendimizin biraz sonra bu manayla, manadaki uygulamalarını da söyleyeceğim. Uygulamalarında da dikkate alınmadığı için bugün asıl konumuz olan ev meselesinde, aile meselesinde çatlaklar yaşanıyor. Çocuklara bu bilinç verilmiyor. Kızlar saliha bir kadın olsun diye yetiştirilmiyor. Ve kızlarımızın önüne en önemli hedef olarak güzel anne olmak senin hedefin bu analık senin asıl ko konumun ve sen bu hedefe varmak için gayret etmelisin gibi bir bilinçle babalar da annelerde yetiştirmediği için çocuk başka beklentilerle büyüdüğü için evlendiriyorsunuz 6 ay sonra bir bakıyorsunuz ki yanınıza geldi nedir dert boşanma noktasına gelmiş neden aldığı terbiyede beklentisinin sınırı yok o bambaşka bir şey düşünüyor evliliği çünkü böyle bir şeyle yetişmiş ama saliha kadın olma nedir bunun sorumluluğu ney bunu yaptığı zaman Allah'tan alacağı karşılık ney bu bilinç olmadığı için ne yazık ki bugün evlilikler birer birer çatır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ın bu beyanını teorik olarak olan bu söylemini pratize ederken yani hayata geçirirken söylediği bazı sözler var onları da söyleyeyim birkaç tanesini mesela Mişkatül Mesaihte geçen Mesabihte geçen ve ravisinin Ebu Hureyre olduğu bir hadisi aktaracağım şimdi size soruluyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a ya Resulallah kadınların en hayırlısı kimdir? ne soruldu? saliha kadın kimdir diye soruldu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 Kocasının kendisine emanet ettiği malları onun onaylamadığı şekilde harcamayan kadındır. Sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı. Belki erkeklerin hoşuna giden şeyleri söylüyorum bugün ama Bugün konu böyle olduğu için böyle ama yarın eğer meselenin diğer ayağını konuştuğumuz zaman böyle rahat rahat gülemeyeceksiniz. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları söylerken karşı tarafta kadınlara ait meseleleri de söylüyor. Ama bugün meselemiz bu olduğu için böyle oldu. Onun için sakın meseleyi sadece bundan ibaret zannetmeyin. Ama bir şey anladık buradan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam saliha kadın dindiği anda kocasını mutlu eden kadın yazdı karşısına bu çok önemli bir şey bugün gerçekten böyle anlaşılsa bazı şeyler biraz daha farklı olmaz mı biraz daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmaz mı diye düşünmek gerekir Mecmu Zevahid'de ya da İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Husayn İbni Hasan'ın teyzesinden bize naklettiği bir rivayet aktaracağım şimdi size geliyor teyzesi efendimizin yanına bir iş için Aleyhisselatu vesselam efendimize soru soruyor alıyor cevabını artık neyse işini hallediyor efendimiz o hanıma diyor ki biraz da yaşı olgun kocan hayatta mı diyor evet ya Resulallah diyor nasıl aran onunla diyor efendimiz o hanıma soruyor kocan hayatta mı evet ya Resulallah. Aram nasıl diyor diyor ki teyzesi o Hüseyin İbni Hasan'ın teyzesi Aram çok iyi ya Resulallah aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. Bakın kadın bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor asıl bizim için önemli olan bu böyle yapmaya devam et. Çünkü kocan ya senin cennetin ya senin cehennemindir. Memnun oldu o sözden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yapabildiğim kadarıyla hizmetini ediyorum diyor. Ve Efendimiz karşılığını böyle koyuyor ortaya. Sen böyle yapmaya devam et o senin ya cennetin ya cehennemin. Yani Allah'ı memnun edecek şekilde davranırsan alacağın mükafat cennet yoksa Allah muhafaza cehennem. Mecmu Zevahit'ten bir hadis daha aktarayım size. Ravis Ayşe anamız. Ayşe anamız soruyor diyor ki ya Resulallah kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir? Cevap nedir? Kocandır. Peki bu sefer soruyu şöyle soruyor Ayşe anamız. Peki ya Resulallah erkek üzerinde en büyük hak sahibi olan kimdir? Ne demiştir efendimiz? Hanımı mı? Annesi. Bakın efendimiz cevabı böyle veriyor. Annesi diyor. Müthiş bir denge var burada aslında. Neden? Çünkü kocayı kadını kocaya itaat ettiriyor ama evladı öncelikli olarak kadına itaat ettiriyor. Yani annesine itaat ettiriyor. Bu da denge açısından önemli bir şeydir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bunların hepsini aslında hedefte belirlenen salih kadın'a erişmek için söylüyor. İşte bu anlaşılsa ve bu manada gayret içerisinde olunsa kız babaları özellikle aman kızım iyi bak aman şöyle yap ezdirme kendini aman sen şöyle yaparsan böyle olur diyerek sanki harbe savaşa gönderir gibi değil de evliliğin bir cihat ve bir ibadet olduğu bilinciyle onlara aşılansa ve onlardan gelen olumsuz tavırlara karşı da Evlilik ibadet olduğu için o müessesenin yıkılmaması adına anadan ve babadan telkinler onlara onların dünyasına gönderilse inanın ortaya çıkacak tablo bugün bu halde olduğumuz tablodan çok daha farklı olacaktır. Zaten Aleyhisselatu vesselam efendimiz de bu manada bu beyanları söylüyor. Müslüm'den bir hadis daha aktarayım size. Her kim? İki kız çocuğunu yetişkinlik çağına kadar büyütüp terbiye ederse dikkat buyurun ifadelere. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet gününde Efendimizin buradan sonrası beyanı fiilidir. İki tane rivayet var ikisini de söylüyorum. Kıyamet gününde benle o şöyleyiz yan yanayız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayet nasıl aleyhissalatü vesselam efendimiz ellerini şöyle yapıyor benle o böyleyiz diyor. İki tane kızını burada belirlenen hedef çerçevesinde büyüten insana Resulullah'ın verdiği müjde bu. Bu müjdelerin Allah katından verildiğini unutmadığımız zaman meselenin ne kadar hedef belirleme adına hassas olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Son bir hadis aktarayım bu konuda kız çocuğu olmayan benim gibi mahrum olan adamlara teselli kaynağı olsun. Kimin 3 kızı veya 3 kız kardeşi veyahut 2 kızı veya 2 kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar onlar hakkında Allah'tan korkarsa o kişi için cennet vardır Tirmize hadisi bu Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı biraz daha kapsamı genişletti iki kız üç kız bunları söyledi ama buna ne dahil etti iki kız kardeş ya da üç kız kardeş bunlar olur da onlara karşı da böyle olursa Karşılığı bu hadisler çok mesela bu konuda şöyle bir uyarı da var bu önemli bir uyarıdır boşandı geldi kız ona karşı olan tavır da adama cennet kazandırır ister kız çocuğu olsun ister kız kardeşi olsun geldi muhtaç sana sen erkek kardeşisin ona sahip çıkman sana böyle bir mükafat kazandırıyor efendimiz başka beyanlarında bunu da söylüyor peki bu kadar beyanları efendimizin dururken ortada bir de uygulama var şimdi soruyorsun 14 asır sonrası cahiliyi bırakın 6. asırdan bahsetmiyorum kaç çocuğun var amca 3 tane var diyor 3 tane atları ne diyor ondan sonra biraz sohbet koyulaşınca 2 tane de kız var diyor saymıyor kız çocuklarını adamdan saymıyor onları çocuk kaç tane dediğin zaman cevap olarak vermiyor ya da adamın mesela üç tane kızı olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjde vermiş. Hastanede neticeyi beklerken artık doğum beklenmeden biliyorsunuz neticeler geliyor. Neticeyi beklerken geliyor haber geliyor ki dördüncü de kız. Ocağı batıyor onun. Asıl bilse bunu alacağını ne alacağını bilse böyle bir hale girer mi bir insan? Burada kazandıklarını adam dikkate almadığı için karşılığı budur. Dolayısıyla zihniyet canlı bir biçimde duruyor aslında. Zannetmeyin ki zihniyet o günde kaldı bitti. Çocuklarını seviyor. Allah bahşetmiş 5 tane kız sonunda oğlan. Oğlan Nazlı baş üstünde gezdiriliyor kızlara insan muamelesi yapılmıyor. Bu kadarına değil daha farklı bir noktaya sizin dikkatinizi çekeyim. Enes bin Malik bize naklediyor Resulullah'ın yanındaydık diyor adamın biri de Allah Resulü'nün yanında oturuyordu. Adamın biri kurban olduğumuz isim yok neden olduğunu biliyorsunuz artık çünkü ortada olumsuz bir tablo var kim olduğu nakledilmiyor. Adamın erkek çocuğu geldi kalktı diyor ayağa gel benim canım dedi aldı bağrına bastı öptü kokladı sağ dizinin üzerine oturtturdu. Aradan bir müddet geçti aynı adamın kızı geldi baba baba baba baba diyerek geliyor bizimki onu şöyle dizlerinin önüne oturtturdu. Ellerini açıp aynı şefkati aynı sevgiyi ona göstermedi. Enes bin Malik diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir gadaplandı ki ve o adamı öyle bir kınadı ki ben o kınamayı size nakledemem dedi. Ne dedi bilmiyoruz ama dediğini anlıyoruz. Öyle bir gadaplandı ve öyle bir kınadı ki ben o kınamayı size söyleyemem diyor. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Evet arkadaşım ben de onu söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ben de bir babayım bazen çocuklarınızın bazılarını bazılarından farklı sevebilirsiniz küçük çocuk tatlı olabilir evet büyük biraz farklı gelmiştir farklı olabilir bazen kız da öyle olabilir erkek de öyle olabilir kalbe söz geçirmek adamın elinde değil sen ondan sorumlu değilsin yani yüreğinde sakladığın sevginin boyutu evlatlarına eşit oranda değilse sen ondan sorumlu değilsin ama şundan sorumlusun o sevgini yansıtma meselesinde hepsine eşit oranda davranmalısın. Birine çok ilgiyi gösterir birini mahrum edersen Allah onun hesabını senden sorar. Hele o sevgiyi gösterdiğin için öteki çocuklar bunu kendilerine dert edinmişlerse ve ileride yetiştikleri zaman babam annem bana adaletsizlik etti, falancaya şöyle davrandı, bana böyle davrandı dedikleri diyecekleri bir konuma getirdinse vay senin haline. Allah bizi muhafaza etsin. Enes bin Malik'in o nakli hep aklınızda dursun. Bu manada kalbinize söz geçiremezseniz bile elinize, dilinize söz geçirme sorumluluğunuzun olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Burada bize söylenen budur. Şimdi halkın içerisinde şöyle bir söz dolaşıyor. Ben hadis demeyeceğim buna söz çünkü neden olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Güya efendimiz demiş ki siz erkek çocuklarınızı sevin kız çocukları zaten kendilerini sevdirecekler. Haşa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatı ortada nasıl sevdiğini kızlarını biz biliyoruz. Bırakın kızlarını, bakın efendimiz bunu özellikle yapar. Kızının kızı, yani kız torunu Ümame Mescidi Nebevi'de o kurban olduğumuz dedesinin omuzlarındadır. Kaç kez efendimiz onunla beraber namaz kılmış kılmıştır. Kaç tane onun üzerinden bize rivayet anlatılmıştır. Hadis kitaplarına baktığınız zaman göreceksiniz. Kaynağı ne bu sözün? İmam Suyut'u diyor ki ben bir kaynağa rastlamadım. Bakın internete kaynak belli internette biliyorsunuz acayip bir ilim var zaten. Hazreti Google her şeyi söylüyor bunu da söylüyor. Nedir karşılığı? İmam Aculuni'nin keşful kafası. Böyle bir hadis gördüğünüz zaman arkadaşlar şunu bilin bu bir cinayettir. İmam Acluni'nin kitabından hadisin değerlendirmesini nakletmeden sadece kitabın ismini ve yerini belirten rivayetler kesinlikle kullanılmamalıdır. Neden? Allah kendisinden ebeden razı olsun İmam Acluni başımızın tacıdır çok büyük bir alimdir. Keşful hafa ne için yazılmıştır biliyor musunuz? Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymuştur 3280 tane rivayeti böyle değerlendirmiştir ve değerlendirmesini de yazmıştır evet bu hadistir sahihtir zayıftır mevzudur ya da ben bunu kaynaklarda bulamadım deyip kanaatini orada söylemiştir sen o kanaatini yazmadan kaynak diye onu gösterirsen İmam Aciluni'nin o sözü söylerken ne dediğini bilmeden söylediğin zaman zannedersin ki bir büyük kitapta o hadis ama aslında İmam Aciluni onun hadis olmadığını söylüyor bunu, bunun için söylediği gibi bakın keşful hafaya göreceksiniz bilinmez bir rivayettir diyor bunun için böyleyse eğer nasıl kalkar biz bunu hadis diye söyleriz Yok erkekleri sevin kızlar nasıl olsa kendilerini sevdirler. Evet sözün bir doğruluğu var kızlar kendilerini erkeklerden daha fazla sevdi, sevdiriyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil. Nasıl peki Allah aşkına bir babadan bahis açalım ki o baba kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalkacak kızına. Araplarda önemli bir ihtiram meselesidir. Kültürü bilmediğimiz zaman atılan adımın önemini anlamayabiliriz. Nerede oturuyorsa kendi yerine oturtturacak. Bu nedir biliyor musunuz? Bunu şöyle anlayın. Böyle anlayın ki meselenin ehemmiyeti anlaşılsın. Hani bir misafiriniz geliyor size. Siz makam koltuğunuza o misafiri hürmeten oturtturuyorsunuz ya. O neyse... O günün arabında oturduğu mindere birini davet edip otutturmak da odur. Hazreti Ömer döneminde Habbab İbni Eret hilafet günleri içeriye giriyor. Habbab İbni Eret ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor İbni, Hazreti Ömer ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor Hazreti Ömer'in diyor ki vallahi benim yerime şu mindere önce Bilal sonra Ammar. Üçüncü sırada da sen Habbap oturmaya layıksın. Neyse bir şey söylemiyor ısrar edince oturuyor. Diyor ki Hazreti Ömer Habbap diyor bak gençler var İslam'ın bu günlere nasıl geldiğini de bilmiyorlar onlar. Hele bir anlat neler çektiniz o Mekke'de o zorlu günlerde bir anlattı anlasınlar. Sahabe amelini anlatmayı pek sevmez ama Hazreti Ömer ısrar üzerine ısrar ediyor. Ayağa kalkıyor şöyle gömleğini kaldırıyor sırtını cemaate dönüyor. Sırtını dönünce ortaya çıkıyor manzara. Allah yolunda çektiği o sıkıntılar şöyle yumruk yumruk yumurta gibi yanmış. Çünkü o yanan taşların üzerine sırt üstü yatırılmış İşkenceler altında inlemiş 20 küsür sene geçmiş halen sırtında izler duruyor. İşte çektiğimiz şey sırtımda diyor Hazreti Ömer bir öpücü konduruyor. İşte bakın gençler diyor İslam böyle yiğitlerin sırtında bugünlere geldi. Anlat diyor anlatacak bir şey yok. Diyor ki Habbab İbni gerçi Ömer sen beni sıralamada üçe koydun ama bari onu söyleyeyim. Evet vallahi Bilal benden daha fazla çekti ama ne zaman ki Bilal'i Ebu Bekir satın aldı onun işi bitti. Evet Ammar da benden fazla çekti ama ne zaman Ammar'ın babası ve anası şehit oldu Mekkeliler artık onunla da uğraşmadı. Ama ben 13 sene çektim 13 sene diyor bunu deyince Hazreti Ömer sarılıyor ağlıyor. Allah diyor çektiklerini kat kat sana karşılığını mükafat olarak versin. Vallahi ben hata yapmışım. Meğer birinci sıra sen misin diyor. O koltuğa yani mindere oturtma meselesi böyle. Şimdi Resulullah'a dönün. Allah Resulü kızı içeriye giriyor. Onlarca insan var içeride. Ayağa kalkıyor kızının önünde. Kızını getirtiyor. Kendi oturduğu yere oturtturuyor. Ellerini cemaatin içerisinde öpüyor kızının ellerini sevgi bu bakın size bir şey anlatıyorum ben nasıl öpüyor diyor ki Ravi bazen üstünü bazen içlerini öper şöyle de sürerdi gözlerini Efendimiz Fatma anamızın niye bunlar sadece bu kıza olan sevgiyi mes sevgi meselesini yansıtma falan değil olayın evet bu boyutu var ama başka bir şey de var. Canım kardeşlerim bütün çocuklar sevgiyle büyür ama erkek çocuğuna verilecek sevgi 5 ise kıza verilecek sevgi 10 olmalıdır. Eğer siz onu baba olarak yansıtmasanız bakın özellikle baba olarak yansıtmasanız o boş bıraktığınız şeyleri başkaları dolduruyor Allah korusun. Onun için. Efendimiz ve vesselamın attığı o adım sana bir uyarıdır. Sen sakın onu sadece Hazreti Fatma için sannetme. Sadece Ehli Beyt'in anası olan Fatma'nın değerini ortaya koyma adına yapılmış bir şey olarak anlama. Bütün kız babalarına bir örnektir, modeldir o. Neden? Sevgiyle büyür, sevgiyle yetişir. Bakın görün yine internette var böyle anketler. Babadan sevgi gören kızlarla görmeyen kızların sonraki hayatlarının şekillenmesine ne kadar etki ettiğine dair yapılmış araştırmalar var. Bunları yapmazsanız eğer o alan başka bir biçimde doluyor dediğim gibi Allah korusun çok ciddi bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Saat de geçiyor. Yaz dönemlerinde dakikalara yetişmek zor. Onun için kışı daha çok sever Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben de kışı severim. Şöyle de söyler. Kış geceleri müminin baharıdır. Kaybettik yaz geldi. Yazın kıymetini bilelim de. Ama bir daha kış gelince özellikle kış gecelerin kıymetini bilme adına bir uyarı olsun şimdiden. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Geçen derste öğrendiğimiz şekliyle bize bir şey söyledi. Hatırlayın en önemli soru, şey aşı noktasında bir ders yaptık ve ben orada 3 madde söyledim. En önemlisini de öne aldım. 3 tane aşı neydi? Sorumluluk şuuru, adalet duygusu, itaat bilinci. Çocuklara vurulması gereken 3 tane aşı bu. Ama en önde ne vardı? Sorumluluk şuuru vardı. Onun arkasında adalet duygusu, onun altında da itaat bilinci. Bir şahıs üzerinden vereceğim örneğimi ve üçünün de karşılığını göreceğiz. Özellikle kız çocukları için. Aleyhisselat ve selam efendimizin kızları, hepsi başımızın tacı. Çok ciddi sıkıntılar çeken iman yolunda Zeynep anamız, hicretin nazlı gelini olan Rukiye anamız. Anasının kızı Ümmü Gülsüm, babasının kızı Fatma anamız. Ben babasının kızındayım oradan anlatacağım rivayeti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle söylüyor. Binti Ebiha babasının kızı, Ümmü Ebiha babasının anası. İki ifade de Efendimiz'e ait. Bir de Ümmül Hasaneyn var ki iki güzelin anasıdır bir de zevcül haydar var ki haydarın da zevcesidir yani aslanın hanımıdır aslanın hanımı da aslandır aslanın dişisi olmaz erkeği olmaz aslan aslandır iki aslandırlar onlar ve İslam tarihinde bambaşka bir kametle bize bambaşka şeyler söylerler onun hayatının üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sorumluluk şuurunu Adalet duygusunu ve itaat bilincini nasıl yerleştirdiğine bir bakalım. Ne diyor Ayşe anamız? O vallahi tam babasının kızıydı diyor. Herkes babasının kızıdır. Ama Ayşe anamızın başka bir söylemek istediği var. Nasıl? Onu siz diyor Medine'de arkadan görseydiniz gecenin karanlığında yürüyüşüyle, ellerini hareket ettirmesiyle mübarek başını şöyle çevirmesiyle Resulullah zannederdiniz babasının kızı sadece babasının kızı olması değil mesele neyi Ayşe anamız aktarmak istiyor fiziken de ona benziyor ahlak zaten ne demişti Efendimiz onun için Fatıma benden bir parçadır parça bütünün aynısıdır Fa, parçaysa eğer Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına ait özellikler de onda vardır. Zaten Hazreti Fatma'yı işlediğimiz dersleri hatırlayın bu sözleri hatırlayacaksınız. Sorumluluk şuurunun aşısını vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç yaşında aşı yapıyor efendimiz sizce bu meselede? Öncesi var da bilinen bir rivayet söyleyeceğim size. 8 yaşında Fatma anamız. O günlerde Ali 13 yaşında Ali'nin tablosunu aktardım size. Geçen ders anlattığım tablonun aynısı. Ney? Genel davetin ilk merhalesi olan Ebu Kubeys dağında ya da Safa Tepesi'nde Efendimizin akrabalarını toplayarak davet etme adına attığı o adım. O gün söylemediklerimi Hazreti Fatma'nın üzerinden şimdi söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topladı. Ve mübarek dilinden dökülen kelimeler ey kureş cemaati ey Abdülmuttalip oğulları ey Haşim oğulları ey Zühre oğulları kim o? Efendimizin dayıları onları sayıyor sonra ey amcam Abbas diyor ey halam Safiye diyor 8 yaşında kız çocuğu ey kızım Fatıma diyor. Söz nedir arkasından nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın babam Resulullah diye bana güvenme vallahi yarın Allah katında ben de sana bir şey yapamam diyor sallallahu aleyhi ve sellem amca için aynısını söyleyecek Hamza Abbas'a yeğenin peygamber diye güvenme senin içinde bir şey yok Halasına aynı sözü söyleyecek bir sürü akraba var orada başka halalar başka amcalar ama sanki her birisinden bir numune çekmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kız içinde Fatma seçilmiştir ve Fatma içinde bu söz söylenmiştir. Bu nedir? Bu işte aşıdır. 8 yaşında baba kızına bu aşıyı yapıyor. Nedir bu aşı biliyor musunuz? Ben bizim dilimize biraz daha dönüştüreyim kızım bu din senden bir şeyler bekliyor bugün mescid Aksa böyleyse senden bir şeyler bekleniyor bugün bu topraklarda Müslümanların hali böyleyse senden bir şeyler bekleniyor sen saliha bir kadın olacaksın hedefin o sorumluluğunu bil ve ben babanım diye bana güvenme kendi sorumluluğunu yerine getir ki Allah katında hesabın kolay olsun. Fatma anamız alıyor alacağını. Alıyor da inşallah biz veriyoruz, veriyoruzdur. Vereceklerimizi kızlarımız bizim üzerimizden alsın alacaklarını. Aldığını nereden öğreniyoruz? Abdullah İbni Mesud bize naklediyor. Nübüvvetin 5. ya da 6. yılı kaç yaşında Hazreti Fatma? 10 ya da 11 yaşında. Kabe'de namaz kılıyoruz. Resulullah da orada namaz kılıyor o anda Mekkeliler şunu konuşuyorlar kendi aralarında bir deve kesilmiş işkembesi hemen yakınlarda birbirleriyle alay ederek şaka ederek kim bu işkembeyi Muhammed'in boynunun üstüne koyar diye konuşuyorlar Ukbe İbni Ebi Muayt ben diyor yanına adamlarını da alıyor İşkembeyi taşıyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken Efendimiz'in mübarek boynunun üstüne bırakıyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Biri haber mi götürdü yoksa babasının kızı çıktı geldi mi bilmiyoruz. Geldi 10-11 yaşında bir kız çocuğu bir feryatla babasının üzerindeki o işkembeyi attı attıktan sonra babası kalktı namazını bitirdi babasının üzerindeki o olumsuz şeyleri temizledi o anda sarıldı ağladı efendimiz de kızına sarıldı ama şu sözü söyledi sallallahu aleyhi ve sellem kızım dedi üzülme Allah babanı asla zayi etmeyecektir bu söz Hacer'in sözüdür bu söz Hatice'nin sözüdür. Şimdi bu söz Fatıma anamızın dilindedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne kadar dokunduysa o rahmet peygamberi ne yaptı biliyor musunuz? Allah'ım dedi Kureyş'i sana havale ediyorum. Üç kez sonra dedi ki Abdullah İbni Mesud bu işi yapan yedi isim vardı orada. 7 ismi teker teker saydı ben birini unuttum diyor ama 6 ismi bize söylüyor Allah'ım Amr ibni Hişam'ı yani Ebu Cehil'i Utbe İbni Rebi'ayı Şeybe İbni Rebi'ayı Ukbe ibni Ebi Muaytı Ümeyye ibni Halefi Umare ibni Velid'i sana havale ediyorum bakın yıllar sonra ne diyecek o büyük insan vallahi Bedir'de altısının da öldürüldüğüne şu gözlerimde şahit oldum. Allah Resulü havale edecek. Karşılık bu olacak. Ama orada özellikle bizim için konum o olduğu için Fatıma anamızın okameti sorumluluk şuuru adına çok önemli bir şey söyler bize. Daha başka şeyler de var da zaman yeterli olmadığı için ben orayı geçeyim. Adalet duygusu noktasında sözü bir yere getireyim çok farklı bir örnek vereceğim size adalet duygusu için bugün de suistimal edilen bir nokta nedir o adamın babası ölmüş Allah rahmet eylesin Allah takdiri olmuş ölmüş hanım anası 20 yaşında 25 yaşında ya da tersi babası yaşıyor Anne, babası ölmüş annesi sağ özellikle kız çocukları biraz da duygusal oldukları için babamın üzerine evlenemezsin annemin üzerine evlenemezsin diyerek ya babasının ya da anasının hayatının üzerine ipotek koyuyor ancak gelin Gelin de Fatma anamızın adalet duygusu bu. Biz adalet deyince işte iki kişinin arasındaki hak hukuk aklımıza geliyor. Adalet meselesi bu. Orada bir insanın hakkı var. O hakkı yerine getirme adına bir gayret var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hicret, nübüvvetin 10. yılında Hatice anamızı Rahimi Rahman'a yolcu ettikten sonra iki sene dul kaldı. O iki senenin sonunda... Fatıma anamız biraz önce size naklettim ya Osman B. Mazun onun hanımı Havle binti Hakim ile bir araya gelip bir şey konuşuyorlar. Nedir biliyor musunuz konuştukları mesele? Resulullah'ın evlendirilmesi. Demiyor Hazreti Fatıma anamın üzerine kadın mı olur? Ne diyor? Anamın değeri başka ama burada bir hayat var söz konusu olan. O hayatın devam edebilmesi için bu zaruri bir şey öyleyse eğer ben bu konuda bana düşen sorumluluğu yerine getirmeliyim. Ve gerçekten de Fatma annemiz bu konuda gayret ederek havle binti hakimin de teşvikleriyle bir şekliyle öncülüğüyle sevda binti zem'a ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik meselesini gerçekleştiriyor. Adalet duygusu adını alıyor musunuz alacaklarınızı alın gelin itaat bilincine bakın ve vesselam Efendimizin benden bir parçadır dediği Hazreti Fatma'nın itaat bilinci noktasında özellikle babasından aldığı aşıya Bukhari Müslim onlarca hadis kitabında Hazreti Ali'nin diliyle nakledilen bir riv rivayet büyük ihtimalle dönem Hayber'in sonrasıdır Medine'ye epey köle gelmiş esirler gelmiş. Efendimiz de kim istiyorsa veriyor kim istiyorsa veriyor. Ali diyor ki Hazreti Fatıma'ya git diyor babana babana böyle bir talep bir ilet. Bak senin ev işleri ağır sorumlulukların fazla bir tane hizmetli versin sana hiç değilse biraz yükünü hafifletsin. Varıyor eve. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evde yok. Ayşe anamız soruyor niye geldin diye geliş amacını söylüyor. Ayşe anamız diyor ki tamam diyor sen git baban gelince ben söylerim artık o ne gerekirse onu yapar. Gönderiyor Ayşe anamız Hazreti Fatma'yı. O günün gecesidir vakit ilerleyen bir vakittir. Fatma anamız yatakta Hazreti Ali yatakta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o evin önünde. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor, yataktan kalkmak istiyorlar. Bırakmıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kızının ve oğlunun, Ali onun oğludur biliyorsunuz. Kızının ve oğlunun tam ortasına uzanıyor. Hatta Hazreti Fatma anamız olayı bize aktarırken şöyle bir ayrıntı da aktaracak. Babamın ayağı benim ayağıma değdiği anda... Ben babamın soğukluğunu ayağının soğukluğunu ta yüreğimin derinliğinde hissettim. Sonra efendimiz birkaç dakika konuşmuyor. Ondan sonra sözü nereden açıyor biliyor musunuz? Tam hadis kitabında kitaplarında geçtiği gibi okuyayım. Ya Fatıma Allah'tan kork ve Allah'a karşı vazifende kusur etme. Allah'ın omuzlarına yüklediği farzları hakkıyla yerine getir." söyledi. "Allah hakkı Allah'a itaat." İkinci sözü nedir efendimizin? "Kocana da daima sadık ve itaatkar ol. Onun hakkını da gözet." Aleyhisselat ve selam efendimiz kızına bunu diyor. "Sen kimin kızısın? Niye böyle davranıyorsun? Şöyle davran, böyle davran değil." Ne diyor? Allah hakkı ve Allah'a itaat, koca hakkı ve kocaya itaat. İtaat aşısını yapıyor. Bu bilinci sallallahu aleyhi ve sellem canından bir parça olarak bildiği ve nasıl sevdiğini söyledim az bir şey böyle bir sevgiyi yansıttığı kızına karşı söylüyor. İki şeyi söyledikten sonra söz şudur Efendimiz aleyhissalatü vesselamın insanında kızım diyor. Bugün Ayşe'nin yanına böyle bir taleple gelmişsin. Babanın sana vereceği hizmetli yok. Suffanın ehli açken baban asla sana hizmetli vermez diyor. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim o gün olmasın. Huneyn'de elde edilen esir sayısı altı bin. Ne olur bir tanesini kendi kızına verse. Ama yok bir şey var orada bir şey var. Çok önemli bir şey var peygamberler dinden konuşan insanlar dinden geçinen insanlar değil hiçbir zaman onlar din kapısını geçim kapısı etmediler konuştuklarının karşılığında bedel isteyecekler var mı öyle bir şey o peygamberler hepsine selam olsun ya çobandır ya terzidir ya marangozdur yani alınlarının teriyle geçinen insanlardır ve her daim veren insanlardır hiçbir peygamberi hiçbir kavmin karşısında elini kendi nefsi için açtığını göremezsiniz böyle bir şey yok her daim açılan ellere el uzatmışlardır Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun o ahlakı öğretecek kızına kızım yok diyecek kız yok denildikten sonra bir şey söyleyebilir mi ama söz gelecek sana istediğinden daha hayırlısını bildireyim mi? Bildir ya Resulallah. Bundan sonra yatağa yattığın zaman gecenin son tesbihatını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah bir rivayette 34'tür ama 33 daha sahihtir. 33 kere Allahu ekberdi. de dedi söz bitti. Peki Fatıma anamız bizim gibi baksa meseleye baba ben senden ne istiyorum sen bana ne veriyorsun dese nedir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir şey demez ki hikmet evinin kızı o o şunu çok iyi biliyor o kelimeler var ya o kelimeler insana güçtür kuvvettir gıdadır besindir hatta istediği hizmetlidir ne diyor biliyor musunuz Fatma anamız vallahi diyor o tesbihatı yapmaya başladıktan sonra evdeki işlerim hafifledi bedenim kuvvetlendi neden? Çünkü öyledir neden savaş meydanlarında İslam mücahitleri Allah Allah derler anlıyorsunuz değil mi? O kelime bedene de kuvvettir neden zorlandığınız bir şeyde siz ya Allah Bismillah diyorsunuz neden bir şeyle karşılaştığınız zaman Allah-u Ekber diyorsunuz her bir söz sadece dilinizden çıkmasıyla mesele kalmıyor o söylediğiniz söz bedeninizin güçlenmesine de en önemli vesile oluyor. Hazreti Fatma anamız bunu söylüyor. Hadis uleması da bu hadisi şerh ederken şöyle bir cümle bize söylüyorlar. Allah'ı zikretmek insanın kalbine rahatlık verdiği gibi cesedine de güç verir. Yani bedenine de güç verir. Allah bizim dilimizden de düşürmesin inşallah. Hazreti Ali'nin ondan sonraki sürecini biliyorsunuz. Hayatının sonuna kadar o tesbihatı çıkarmamıştır hayatından. Ve rivayeti bize aktarırken şöyle bir şey kullanacak. Vallahi diyecek şu ana kadar bir gece olsun terk etmedim. Hazreti Ali yeminle bir şey söylüyor. Cemaatten biri diyor ki Ali diyor sen çok şeyler gördün. Savaş gecelerinde de yaptın mı bu işi? Vallahi yaptım diyor. Birisi herhalde daha da somutlaştırmak istiyor. Mesela Ali diyor Allah aşkına söyle sıfın gecesinde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Vallahi yapmıştır ihsan şuurunun kahramanı olan o büyük insan Hazreti Ali bu meselede yakin çizgisini nasıl, nasıl eriştiğini zaten bize söylüyor o ihsan şuurudur bu da o şuurun bir gereğidir o hikmet evinden size son bir örnek söyleyeyim sözlerimi de onun üzerinden toparlayayım zaten bir gün yine evde bir şey kalmamış Ali diyor ki git diyor babanın evine bir şeyler iste diyor. Halimiz ortada. Çoluk çocuk aç. O anda da efendimiz Aleyhissalatü vesselam annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamızın evinde kapı çalınıyor. Efendimizin hallerine bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Açın açın o kapıyı. Bu kapıyı çalış. Fatma'nın çalışıdır. Kurban olduğumuz zihninde tutmuş bunları. Aynı şeyi Hatice anamızın kız kardeşi olan Hale binti Ebu Hale için de söylüyor biliyorsunuz. Ebu Hale, Hale aynı şeyi yaptığı zaman kapıyı çaldığında Efendimiz Aleyhisselatu vesselam onun içinde onu söyleyecektir. Bu kapı çalış Hale'nin kapı çalışı diyecektir. Açılacak Fatma anamız geliyor oturuyor Efendimizin yanında o öncesini anlatmıyorum nasıl sevdi nasıl ona yerini verdi söyledim onları dakikalar geçiyor bir şey söyleyemiyor çünkü parçadır o aynen o bütün gibi ikisine de can feda hiçbir şey istememiş ki nefsi için Fatıma anamız da isteyemiyor ne diyor biliyor musunuz orada hikmet evinin kızı babacığım diyor meleklerin gıdası tekbir tehlil tahmit ve tesbihdir peki insanların gıdası nedir efendimizin gözleri dolu dolu oluyor kızım diyor vallahi bir aydır babanın evinde de yemek yok sallallahu aleyhi ve sellem anlamış bir aydır babanın evinde de ateş yanmadı diyor ama diyor falanca yerde suffa ashabı için gönderilen birkaç tane geçi var İstersen git oraya onlardan al birini. İstersen ben ondan daha hayırlısını sana söyleyeyim. Söyle baba diyor. Hayırlısını söyle diyor. Hayırlısı söylenecekse ne olduğu belli. Biraz önceki rivayette olduğu gibi. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Cebrail bana geldi ve bana dedi ki. Şu beş kelime ile dua edersen. Allah o dualarını boşa çevirmeyecek yani o dualar müstecap olacak Allah katından karşılık bulacak ey ilklerin ilki ey sonuncuların sonu ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü ey düşkünlerin en şefkatlisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi sen bu kelimelerle artık ne istersen iste diyor alıyor kelimeleri geliyor Ali'nin yanına Ali soruyor diyor ki ne oldu Ali diyor dünya için gittim ahiret için döndüm babam bana şu kelimeleri öğretti o kelimeleri Hazreti Ali'ye öğretince desene diyor bugün bizim için en hayırlı gün oldu o da aynı şeyleri kavrayarak hayatına aktarma konusunda gayret içerisinde olan birisidir. Aziz kardeşlerim, Hazreti Fatma'nın üzerinden siz alacağınızı alın. İtaat şuuru noktasında da, gerçekten sorumluluk meselesinde de, adalet duygusu meselesinde de bir kız babası olarak Aleyhselat ve Selam Efendimizin attığı o adımlar bizlere de örnek olmalı. Bizlere de rehber olmalı. Eğer bu adımlar atılırsa karşılığı nedir? Nedir? Cehennem siperi cennet vesilesidir. Allah bizleri de inşallah o bahtiyarlardan eylesin. Cenab-ı Hak bu güzellikleri anlayıp hayatlarımıza aktarma konusunda güç ve kuvvet bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.